Şimdi ilk konumuz kendine ekonomik olarak yetebilme ve parayı tutup harcayabilme. Şimdi bu biraz karışık bir konu şu yüzden. bir no kural baba. En önemlisi. çocukluğumuzda hani şey vardı. İşte bir havuzu açar ya halen var mıydı bilmiyorum. Bizim çocukluğumuzda vardı. Hep bir havuzu su dolardı. Orada da bir musluk vardı. Boşalırdı. Dol boşal. Aslında toplama çıkarma ittiyor olarak. Ama eee ekonomi de asıl baba sıkıntı kişisel bireysel ekonomide bütçe yönetiminde ...dipteki musluktur. Havuza ne kadar su dolarsa dolu, dolsun, merak etmeyin taşmaz. Hiçbir zaman paradan çıldırdım <gülüyor> demezsin. O kadar zengin inşallah olursunuz. Ama o alttaki delik hep büyüktür. olunun arz-talep dengesindeki satın almaya olan merakı, açlığı büyüktür. İlk önce şunu çözmeliyiz. Dikkat edin benim lüks bir yaşantım yok. Yani, gerçi siz nereden göreceksiniz? Yani Instagramda paylaşmıyor da olabilirim. Kendimle ilgili söyleyeyim, ne kadar güvenirsiniz. Benim lüks bir yaşantım yok, marka bir şey giymem veya ne bileyim e, lüks böyle pahalı yerlere gidip de inanılmaz. Ha, tatilde biraz kaliteli bir yere giderim. Sebebi şu, ne kadar e, harcamaya deli olursanız, ne kadar pahalı şeyler almaya çalışırsanız o kadar borç yükü oluşuyor. Borç yükü ister kredi kartıyla olsun ister gidin kredi çekin bankadan, isterseniz arkadaşınızdan alın, isterseniz de biri size bir hediye versin. Her ne olursa olsun üstünüzde borç yükü oluşur. Bu borç yükü de daha fazla kazanmanıza sebep olur. Ben harcamalarımı banka kartıyla yapıyorum. Kredi kartı nadiren kullanıyorum. Taksitle hiçbir şey almamaya çok dikkat ediyorum. Mecbur kalırsam taksit kullanıyorum. Ama bu da ayda bir bile yoktur. İki ayda bir taksitli bir şey alırım. Çünkü taksit demek önümüzdeki ayın ödeme sistemini aksatması demek. Türkiye'de yapılan en büyük hata borcu borçla kapatmaktır. Hocam söylemesi kolay. En azından içinde bulunduğunuz, borcu borçla kapattığınız dönem 30.000 lira mı? Bu bitene kadar başka bir şey yaratmayın ki bundan sonra elimiz temiz kalsın. Bizdeki ata biraz daha oradan borç, biraz onun küllahını buraya, bununki oraya. İşte o sizin düzenli bir hayat yaşamamanızı sağlıyor. Para tutabilmenin bir nol kuralı lütfen satın alacağınız şeyi ihtiyacınız var mı? 48 saat arayla onaylayın. Yani Ben bir şey görüyorum, bayılıyorum, diyorum ki ya kesin olmalı, bunu mutlaka almalıyım. Sonra kapatıyorum hikayeyi. İki gün sonra hala almalıyım diyorsam, bir dönem mesela domain, internet adresi hastalığım vardı. Bu 26'da, 25'li yaşlarda. 230'ün üstünde alan adı vardı. Muhteşem fikir, bunu acayip bir şey yaparım, bunu öyle yaparım. Yok ki, hiçbir şey yapmıyorsun. Üç tane site kaldı sonunda elimde. Dolayısıyla lütfen, ricamdır ki para harcamayı kılsın. Ha? Peki havuzu nasıl dolduracağız hocam? Yani o havuza para da gelmesi gerekiyor. Onu da e, mevcut kazancınızın yanına e, üreterek, birinci elden üreterek ya da başkalarının ürettiğini satarak. Örnek 19 yaşında bir arkadaşımız üniversitede okurken geldi hocam dedi ben e, yani maddi durumumuz sıkışık. Burs da veriyoruz. Yine de yetmiyor dedi. E, ve niyeti de şey değil yani bursu iki katına çıkarın falan değil. Ne yapabilirim dedi. Oturduk konuştuk baktık ki köyünde... Yamalı bohçalar mı ne? Yamalı bir şey projesi vardı onun ürettiği. Öyle fikir ürettik. Dedik ki, ya köydeki e, patchwork dönüyor, yama işi dönüyor ona. Ben de orada öğrendim. Çanta yapıyorlar, lif yapıyorlar kumaş artıklarından. Ve hem kadınlar kazanıyordu hem de bunu satarak o kazanıyordu. E, Kars'ta bir Boğaziçi Üniversitesi'nin e, kulübünün bir projesi vardı. Çok hoştu. Kınalı eller. E, orada da evlenme yaşına gelen kızları E, orada çalışmayın, i̇şte, evlenmeyin gelin bizim e, halı dokuma tesisimizde çalışın diyorlardı. Onu görmüştüm o çok güzeldi. Özetle herkes bir şey yapabilir. Yapabileceğiniz her neyse onu yapın. Ama hocam benim eli yeteneğim yok. O zaman yüdemeyi eğitim seti çek. Ben 50 tane eğitim seti koyabiliyorsam sen de bir tane koyabilirsin. İyi kötü gelirin arttır. Sadece söylenerek olmaz. Para tutmak için son tavsiyem. Harcadığınız şey buna değsin ama örnek tatile gideceksiniz. Ya bir beş yıldızlı otele gidip de sırf içinde yatmak için para ediyorsanız kaliteli yaşamıyorsunuz. Özür dilerim. Ne harcayın biliyor musunuz? Gittiğiniz yerde öyle bir parayı yatırın ki işin içerisine. Gittiğiniz yerde etrafta gezecek yerler olsun. Yine hani iki gün otelde yat ki hiç sevmediğim bir şey. Ama dünyayı gör, Türkiye'yi gör, gez. Özetle parayı doğru şeylere harcarsan para sana geri döner. Nasıl? Örnek ben bu videoları çekerken gittiğim ülkelerden kültürlerden bahsediyorum ve bir şekilde direkt cebime girmese de o para bana dönüyor. Siz de yarın ertesi gün bir iş toplantısına gittiğiniz yerden kültürden bahsetmek et, yerine o sene de biz şezlongda çılgınca yatmıştık derseniz insanlar sizi terfi ettirmeyi düşünmez. Ve kaliteli ilişkiler. Şimdi buradaki mesele şu, terazi çok hassas. Her insanla tanışmalı mısınız? Doğru kültür seviyesindeki her insanın evet ama biz sosyalleşmeyi o Instagram'da, Facebook'ta, Twitter'daki 100 bin, 50 bin, 50 bin insanı kastetmiyoruz. Onlar çöptür. Özür dilerim ama onlar çöptür. Hani yine bir parça Facebook belki ama linked edin, LinkedIn artık ne dersen adına o site bunlar güzel sosyalleşmedir. Lakin insanlarla sosyalleşmek demek, birini tanımak demek son bir ay içerisinde en az iki kez görüşmüş olman lazım. En az iki kez. Eğer bir ay içerisinde, iki ay içerisinde görmediysen o kişiyi, örnek bir işimiz oluyor. Diyorum ki hocam bu, bu alanda birisi var mı tanıdığımız, güvenilir. Haluk'cum bizim işte niyat var ya diyor, o harikadır, yapar, çok güvenilir falan filan. Evet hocam diyorum niyat, e, arayabilir miyiz? Numarası yok ki bende. E, hocam o zaman nasıl güveniyoruz ki? Numarasını bile almamışsın, tanımadığın insan. Yani sıkıntı burada yaşanıyor. Benzeri şöyle de oluyor bana, linkinin üzerinden ya da işte maille şey yazıyor. Hocam bana referans olur musunuz? E olamam çünkü seni tanımıyorum ki. Yani niye bilmediğim bir insana referans olayım? Ama seninle tanışmış olsak, beraber iş yapmış olsak, görüşmüş olsak nasıl çalıştığını bilsem referans olayım. Benzeri CV'lerde şeyde de vardır. Özgeçmişlerde. En alta öğretmenin ismini yazar. Öğretmeni ararsın ki ben asla aramam. Öğretmeni ararsın ben tanımıyorum der bunu. Çünkü bir kere döneme devi yapmıştır onunla. İnsanlarla eğer kaliteli ilişki kuracaksanız kaliteli yerlerde tanışmalısınız. Bu, Bir restoran, yemek olabilir, bir tenis kulübü olabilir, bir basketbol ortamı, bir fotoğrafçılık kursu olabilir, bir yabancılık kursu olabilir. Buralara giden insanlar ya sağlığını artı bir katıyordur, spor salonunda olabilir, ya da e, kültürünü artı bir katıyordur. İşte böyle yerlerde gelişmeye aç insanları görürsün, o insanlarla tanışırsın. Benim en sağlam tanıştığım insanlardan bir tanesi e, yemek kursundaydı. Yani kitap kulübünde tanıştım yurt dışında. Böyle insanlarla tanışırsan sosyalliğin devam eder ama mesele şu 100 insanla tanıştın diyelim emin ol bunlardan 30 tanesi senin kültüründe ve kafanda çıkıyor. Zaten çok e, aykırı insanları da dinlemen lazım onu geçiyorum ama delisi manyağa çıkıyor hadi gidelim alnımıza dövme yaptıralım köprüden atlayalım mesela o, onun için normaldir ama benim için çok normal bir şey gelmiyor. Belki sen normal gelirse o kişide tanışırsın daha iyi. Bu 30 kişiden de Seninle ta tanışıp hayatını devam ettirebilecek, sohbet edebilecek insan sayısı 3'tür 5'tir. Çünkü bir tanesi yurt dışında yaşıyordur, bir tanesi 5 tane çocuğu vardır, sana vakti yoktur. Çok yoğun bir şirketin bilmem nesidir, suratına bakmaz. Dolayısıyla o 3-5 kişiyle bağını güzel kurmalısın. Doğum gününü bileceksin, özel günde, kötü günde yanında olacaksın. İşte ona kaliteli ilişki denir. Kaliteli ilişkinin son özelliği ise biz değerli hocalarımızla buluşuyoruz, abilerimizle. Ve sohbet ediyoruz. Yani diyorsun ki ya hocam demişsin işte, tarihte ben şunu yanlış biliyorum. Siz doğrusunu anlatır mısınız? Öbürü işte şunu da şöyle söylüyor. Ben bazen diyorum ki ha hocam siz de şurada şuna dikkat edin. Böyle güzel bir ortam oluşturman lazım. Yani bunun nerede buluştuğunun umurunda değil. İstersen git e, şeyde buluş. Piknikte buluş. İstersen çok özür dilerim ben e, alkol teşvik eden birisi değilim. Alkolle sevmem. Git meyhanede buluş istersen. Ama buluştuğun da sohbet kaliteli olsun. İşte kaliteli ilişki men